Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulullah. Bir kardeşimiz sormuş, sperm bankacılığı caiz midir diye. Şimdi bu sperm bankacılığı olayı son yüzyılımız içerisinde ortaya çıkmış bir durumdur. Bilimsel gelişmeler kaydedildikten sonra böyle bir şeyler ortaya çıktı. Özellikle Avrupa'da Birçok insandan alınan spermler bir yerde muhafaza ediliyor. Ve bu spermleri insanlar belli bir para karşılığında satın alıyorlar. O spermin kime ait olduğunu bilmiyorlar. Ama özelliklerini biliyorlar. Örneğin işte mavi gözlü, sarışın, esmer, bir takım özelliklere ait kişiden alınmış sperm olduğu... Orada kayıtlar altına alınmış oluyor ve bu talepte bulunan kişi bu sperm ile ilişkiye girmeksizin hamile kalıyor. Yani babasız çocuk dünyaya getirmiş oluyor. Bu alçak ve çok kötü bir ameldir. Müslümanlar bundan sakınmalı ve şiddetle uzak durmalıdır asla caiz olan bir durum değildir. Ne sizleri mahvetmek, babasız insanların, babasız çocukların dünyaya gelmesine neden olmak ve yaratılışa, fıtrata ters bir durum ortaya çıkarmak olur. Kesinlikle bu önlenmeli, önlenmeli ve engel olunma, olunmalı gereken, olması gereken bir iştir. Son derece zararlı ve toplumu İfsat edecek, toplumun temeline dinamit koyacak son derece zararlı bir şeydir. Bu, bunu ortaya çıkaran e, kafirler bu amel ile kendi memleketlerinde dahi yani olağanüstü bozulmalar, olağanüstü toplumsal buhranlar ve sıkıntılar yaşayabilirler. Çünkü dünyaya gelen çocuklar e, babasını görmek isteyecek. Neden böyle bir şey yaşadığını düşünecek ve isyan edecek. Annesinden babasını sorgulayacak ve bunalımlı insanlar dünyaya gelmiş olacak. Bu da biraz önce ifade ettiğim gibi yaratılışa son derece ters bir durumdur. İşin ası düşündüğümüzde son derece iğrenç bir durumdur. Hiç tanımadığı bir erkeğin spermini kendi kendisine uygulattıran bir kadın, ahlaken çökmüş, bitmiş bir insandır. Bu insanların topluma hiçbir faydası olmaz ve kulluk adına büyük bir sorumluluk altına girerler. Ahirette çok büyük bir azaba düşer olurlar. Müslümanlar zaten böyle bir şey yapmaz. Yapması mümkün değildir. Bu olsa olsa kafirlerin ve Allah'a inanmayan ateistlerin başvuracağı bir şeydir. Bunun üzerinde çok fazla konuşmanın, çok fazla izahat yapmanın bir anlamı yok. Kesinlikle haramdır, caiz değildir. Sperm bankacılığı doğru değildir.